Araba alırsam ne bileyim kurban keseceğim. işte. Evet. Kurban olduğum Rabbim sana 50 milyarlık araba versin, sana tütbe 3 kurban keseceğim. Şimdi bu işlerde... Sen bana 10 ver, ben sana 1 vereceğim. Yani bu işlerde e, insanlarda aslında bu tür şeylerde samimiyetsizlik var, nasıl? Mesela diyor ki, ben diyor bir zengin olayım, işte her gün fakirleri yedireceğim, doyuracağım diyor. Fakat o anki halinde bir kişiyi doyurabilir. Her gün bir kimseye ekmek verebilir. Onu yapmıyor. Demek ki o para da eline geçse bunu yapacağı uzak bir ihtimal. <Sessizlik> racim Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillah. Nahmiduhu wenesta ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzü billahi min şururi enfüsina ve min seyyat amalina. Men yehtihillahi felâ muzilleleh ve men yuddil felâ hadileh. Ve şey neşhedü en la ilahe illallah ve ahdehu la şerike le ve neşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne astaghal hadisi kelamullah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatetha bi kulli muttasate bid'at ve kulli bid'atun dalale sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoldur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'atte sapıklıktır. Her sapıklık ise cehennemdedir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman hutbelerinde okuduğu ve bir Kur'an Suresi öğretir gibi bu hutbeyi öğrettiği bir hutbe şeklidir. Allah Azze ve Celle... Zariyat suresi 56. ayetinde mealin, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani az önce dedik ya, insan dünyada kul olmak durumundadır, kulluktan dışarıya çıkamaz. Ya Allah'ın kul olur ya da başka şeylerin kul olur. Ama bizim yaratılış sebebimiz yalnızca Allah'a kulluk etmek. Allah'a kullukta birlemek. Biz bunu yaptığımız zaman yani bu demek değildir ki şimdi ibadet kulluk demek işte namaz oruç zekat hac bunlarla sınırlı değil insanın korkması sevmesi hatta eşiyle cinsel ilişkisi bile ibadet oluyor bunu helal yoldan yapması bundan bile sahab alırsınız diyor Allah Resulü eser ettiysem sahabiler diyor ki nasıl olur yallah Resulü kişi diyoruz işte şehvetini giderdiği bir şeyle sevam mı kazanıyor evet diyor şayet bunu haram yoldan Gayrı meşru yoldan yapsaydık günah kazanmayacak mıydı? İşte bu da onun gibi buyuruyor efendim Aleyhisselatü Vesselam. Nahil Suresinin 36. ayetinde Ant andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve taguttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir rasul gönderdik. İsra Suresi 23. ayetinde Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi Ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Nisa suresi 36. ayetinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki Kim üzerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mührü olan en son vasiyetine bakmak isterse şu ayeti okusun. De ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.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 Ebu Davud'da, Tirmiz'de, i̇bn Macede, Ahmet bin Hanbel ve İbni Hibban'ın e, kitaplarında geliyor. Bu ayetin sonunda geçen, şüphesiz bu benim dost yolundur. yolumdur, ona uyun, başka yollara uymayın ifadesi, hak yolunun bir tane, batıl yollarının ise birden fazla olduğunu gösterir. Hak yol tekil gelmiştir, ondan başka yollara derken de çoğul gelmiştir. Yani e, o da haktır, bu da haktır diyenlerin işte İslam mezhepleri olarak Hanefi de hak, Şafi de hak, Rufay de hak, Kadir de hak, hepsi de haktır. Dört mezhebin dörde haktır gibi anlayışları Enam suresi 103. ayet. Muaz bin Cebel radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir merkep üzerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında oturuyordu. Bana ey Muaz! Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Dedi ben Allah ve Resulü daha iyi bilirler dedim. Şöyle buyurdu. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Ey Allah'ın Resulü! insanlara bu haberin müjdesini vermeyeyim mi dedim. Yani burada müjdeli bir haber. Yani e, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı. Allah'a ibadet etmek ve ibadette hiçbir şirk bulaştırmamak. Bu Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Bunu yaptıkları takdirde Allah'ın kulların Allah üzerindeki hakkı ise onlara azap etmemezdir. Bunu müjdeleyeyim mi diyor işte Muazir Adil Han. Onlara müjde verme ki güvene kapılmasınlar buyurdu. Bu ve Müslüm'ün hadisi bu. Ee, burada cinlerin ve insanların yaratılışındaki hikmeti gördük. Yalnızca Allah'a kulluk etmek. Ondan sonra ibadet ancak tevhiddir. Tevhid ile geçerlidir. Çünkü çekişme ve düşmanlık onun hakkındadır. Tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. Görünüşte namaz kılsa, görünüşte zekat kılsa, yap, verse, başka şeyler de yapsa, tevhid gerçekleştirmemiş kişi için bunların bir geçerliliği yoktur. Bu anlamda Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz. Kafirun suresinde. Halbuki Mekke müşrikleri ibadet ediyorlardı. Yani. Namaz kılıyorlardı. Hac yapıyorlardı. Zekat veriyorlardı. Hayırlı bir takım işliyorlardı. Allah için. Ama... Bunlar bu amellerinde şirk koşurlardı. Mesela ee, haç yaparken, telbiye getirirken diyorlardı ki işte lebbe kela şerik ederek ey Allah'ım Allah'ım senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkileri sana aittir diyerek şirk koşuyorlardı. Onların şirki buydu. Bizde bunlar yok mu? İşte kardeşim işte medet. Manevi yardım ancak Allah'tan istenir. Bırakın şu medeti Abdülkadir demeyi veya şefaat ya Resulullah demeyi bunları bırakın. Bunlar şirktir. Allah Azze ve Celle benimle birlikte sakın başkasına yalvarmayın buyuruyor bakayetinde. Ama diyor biz diyor Allah'a Allah devreden çıkarmıyoruz ki onlara da o yetkileri, o makamları, o tasarruf gücünü Allah vermiştir diyorlar. Ha, demek ki müşriklerin de itkadı bundan ibaret. Bunun üzerine Allahu u Teala koşuyorsunuz diyordu. Hatta bunlarınki daha beterdir. Bunlar ki daha beterdir. Onlar e, Allah'ın bunlara bir takım yetkiler vermiş olduğunu söylerlerken bunlar Allah'ın her şeyi bırakıp tasarruf, kainatta tasarruf gücünü bunlara verdiğini söylüyorlar. Hatta öyle menkıbeleri okuduk biz tasarruf kitaplarına. Diyor ki allah Teala diyor Abdülkadir Geylani'ye danışmadıkça hiçbir velinin velayet menşurunu yazmazdı diyor. Bu mertebeye varmışlar. Allah'ın da yukarısına çıkarmışlar. Bunlar Allah'ın yukarısına çıkarmamışlardı. Mekke müşrikleri. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet anlaşıldı. Az önce ayette okuduk ya Ant olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve Tağut'tan sakının diye emretmeler için her ümmete bir rasul gönderdik. Allah'a kulluk etmeleri ve Tağut'ta sakınmaları için. Yani bunları emretmeleri için. Peygamberler peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yoktur. Tüm peygamberlerin dini tektir. Yani tüm peygamberlerin dini tek olması şu anlamda <gülüyor> tevhid konusunda, akide konusunda Adem Aleyhisselam'da Aleyhisselam dönemindeki olması gereken şey neyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki olması gereken de odur. Adem Aleyhisselam döneminde şirk olan bir husus Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde de Şirktir. Ama helaller, haramlar noktasında dinlerde değişiklikler olmuştur. Bunlar Akide boyutunun tuğundaki meseleler. Meselelerden en büyüklerinden biri, Tağut'a küfredilmedikçe Allah'a ibadetin gerçekleşmeyeceğidir. Tağut inkar edilmedikçe, onlar küfredilmedikçe, reddedilmedikçe Allah'a ibadetin gerçekleşmeyecektir. Gerçekleşmeyeceğidir. Allah'a kulluğun. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kim tağuta küfredip Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen bir kulpa sarılmıştır. Bakara 256. Tağut Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her bir şeyi kapsamaktadır. Aynı zamanda Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. Tağut. Yani bu bir rejim olur, ana baba olur veyahut da işte Cuma bu zamanda farz değildir diyenler olur. Bunlar da tavuktur. Allah'ın emrini yerine getirmene mani oluyor. Hacca gitmene mani oluyor. Hacca gidemezsin diyor. caiz değildir diyor. Hatta öleleri vardı kafir olursun diyor. Cuma kılana selam vermiyorlardı bir yere. Evet. En'am suresinde yer alan meskur 3 ayet-i kerime, az önce okuduğumuz o ayet, İbn-i Mesut radiyallahu şu ayeti okusun, Peygamberimizin son vasiyetini okumak isteyen diyor. O ayet, Selefi Salihin nezdinde, yani sahabeler ve tabi'in nezdinde gerçekten üstün bir öneme sahiptir. Bu 3 ayette 10 mesele üzerinde durmaktadır. Bunların en başında da şirkin yasaklanması gelir. İsra suresinde yer alan muhkem ayetlerde 18 mesele zikredilir. Allah bunları zikretmeye Allah ile birlikte başka bir ilah edinme, sonra kınanmış ve terk edilmiş olarak oturup kalırsın. Ayetiyle başlayıp, 22. ayette başlayıp, Allah ile birlikte başka bir ilah edinme, sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. 39. ayetiyle son vermiştir. Bu meselelerin ne derece büyük öneme sahibi olduklarını bildirmek için Allah Azze ve Celle, e, bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir buyuruyor. On hak ayeti, on hak ayeti adı verilen ve haklardan bahseden Nisa suresindeki ayet-i kerime Yüce Allah, hiçbir şeyi ortak tutmaksızın yalnız Allah'a ibadet edin sözüyle başlamıştır. Nisa suresi 36. ayetine. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefatı esnasındaki vasiyetine dikkat çekilmiştir. En an kaçıncı ayetler? 103. ayete kadar. 102-103 müydü? 101-103. 101-103. ayetler. Allah Resulü'nün vasiyeti diyor. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. Muaz bin Cebel hadisinde bunu anladık. Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların Allah üzerindeki haklarının neler olduğu. Allah'ın onlara azap etmemesi. Hadiste zikredilen tevhid başında elde edilecek mükafatın birçok sahabi tarafından bilinmiyor olması. Bunu herkese söyleme diyor Allah Resulü Esselatü Bak biz ne kadar şanslıyız ki. sabilerin bazısı bilmezken biz bunu biliyoruz. Maslahat gereği ilmin gizlenmesinin caiz olmaz. İnsan, maslahat. maslahat gereği e, maslahat ıslahat, ıslah etmek, düzeltmek. Yani salaha, düzeltmek kökünden geliyor. Yani daha düzgün olması için. Daha müsait, daha uygun olması için. Yani uygun bulunan yerde e, ilmin gizlenmesinin. Ama çarptırılması değil. Tabii değil tabii o ayrı mesele. Muaz'ın yapmak istediği gibi Müslüman'ı sevindirecek müjdeli haberleri vermenin müstehab olması. E, bunu bu rivayeti sonuçta söylüyor. insanlar anlatıyor. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı endişe beslemek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu endişeyle söylenmesine engel oluyor. Yani engel olmuyor da ta o tavsiyede bulunuyor. Herkese söylemeye güvenirler çünkü diyor. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı endişe beslemek, cevabını bilmediği bir soruya muhatap olan Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh biliyor musun ey Muaz? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir dediği zaman Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verildi. Burada o manada yani bilmediğin soruya Allah daha iyi bilir. Allahu Alem demek. Ee, bilgileri insanların genelinden gizleyerek onlardan sadece bazılarına vermenin caiz oluşu. Ama her bilgi değil tabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin arkasına başkasını bindirmesiyle Alçak yapmış olması. Hayvanın terkisine birisinin alınarak iki kişi birden binilebileceği. Yani bu hadisten çıkan hükümler. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın fazileti. Yani herkese söylememesi gereken bir sözü. Muaz bin Cebel'e söylemesi. Bu meselenin ne derece büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılan şeydir. Şimdi tevhid dedik. Tevhidin kısımları var. Mesela esma ve sıfat tevhidi gibi. Esma ve sıfat tevhidi, azamet, celal, cemal gibi vasıflara tüm yönlerden en mükemmel biçimde yalnızca Allah'ın sahip olduğuna inanmak, hiçbir şekilde hiçbir varlığın bu vasıflarda ona ortak olmadığını ve olamayacağını kabul etmek demektir. Bunun yolu da Allah ve Resulünün kabul ettiği bütün sıfatları, isimleri, mana ve hükümleriyle kitap ve sünnette bildirildiği biçimde ve Allah'ın azamet ve celaline uygun olacak şekilde kabul etmektir. Esma ve sıfat konusundaki bu kabulde de nefi yani olumsuzlama, tatil yani iptal etme, işlevsiz bırakma, tahrif, bozup değiştirme ve temsil yani benzetme gibi unsurlardan kaçınılması gerekir. Diğer yandan Allah'ın ve Resulünün reddettiği eksiklik, ayıp, kusur gibi Allah'ın kemaline aykırı vasıfların kabul ve ikrar edilmeyip reddedilmesi de esma ve sıfat tevhidinin gereğidir. İkinci bir aşama Rububiyet Tevhidi. Yaratma, rızık verme, işleri çekip çevirmede Allah'ın birlenmesidir. Orak, bütün mahlukatı nimetleriyle özel kulları olan peygamberler ve takipçilerin de kalplerin ve ruhların eğitim için faydalı ve iki cihan saadetini sağlayan sahih akide, güzel ahlak, faydalı ilim ve salih amellerle eğitip geliştirmektedir. Şimdi e, neyse uluhiyet tevhidini de açıklayalım. Uluhiyet ya da ibadet tevhidi de diyebiliriz buna kullukta birleme Allah'ı. Yaratılmışların tamamının üzerinde ilahlık ve ibadet edilme hakkını sahip olanın yalnızca yüce Allah olduğunu kabul etme ve itiraf etme, ibadetin bütün çeşit ve şekilleri ile Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Dini ona halis kılmak bu anlama geliyor. Uluhiyet tevhidi. Tevhidin bu kısmı diğer iki kısmını da kapsar ve gerektirir. Yani esma ve sıfat tevhidini de kapsar, rububiyet tevhidini de kapsar. Bu. Çünkü uluhiyet bütün mükemmel vasıfları kapsadığı gibi rububiyet ve azamet vasıflarının da hepsini kuşatmaktadır. Azamet ve celal vasıflarına sahip olması ve yarattıklarına üstünlük ve fazilet bahşetmesi bakımından... İlahlık ve ibadet makamına sahip olan yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Mükemmel vasıfların ve rububiyetin tek sahibi Allah olduğu için ondan başka hiç kimsenin ibadet edilme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. İşte bu uluhiyet tevhidi ilk Rasul'den sonuncusuna dek tüm peygamberlerin davetidir. Demek ki peygamberler buna çağırmışlar. Uluhiyet tevhidine. Musanif bu bölümde Allah Azze ve Celle'nin yaratılmışları kendisine ibadet etmeleri ve bu konuda da ihlaslı olmaları için yarattığını ve bu hususun yaratılmışlar üzerinde Allah'ın hakkı olduğunu gösteren bazı nasları zikretmektedir. Yani zikrettiği ayetler ve hadisler bu meyandadır. Bütün semavi kitaplar ve tüm peygamberler özellikle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uluhiyet ve ibadet tevhidine davet etmiş, bunun zıttı olan şirk ve ortak koşmayı ise yasaklamışlardır. İşte Kur'an-ı Kerim önümüzde tevhidi emretmekte ve farziyetini bildirmektedir. Üzerine basa basa tevhidden bahsetmekte ve onu açıklamaktadır. Tevhidi gerçekleştirmeden kurtuluşun felah ve saadetin de gerçekleşmeyeceğini haber vermektedir. Ayrıca akli, nakli, afaki ve enfüsi tüm delillerin tevhidi ve tevhidin vücubiyetini gösterdiğini ifade ediyor. Tevhid Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Dinin en büyük emridir. Bütün asılların ve bütün amellerinde de esasıdır. Şimdi Mekke müşriklerinin rububiyet tevhidinde hiçbir problemi olmadığını biliyoruz. Mesela e, Allahü Teala ayetlerinde bunları açıklıyor. Diyor ki sen onlara işte sizleri yaratan, öldüren, dirilten, kim? kainatta tasarruf eden kim diye sorsan derler ki Allah. Bir başka ayette onlar koşmadan iman etmezler diyor. İman var. E namazı Kılmaları, türü şeyler de var. Çünkü Arap toplumu İbrahim Aleyhisselam'ın haniflik dini üzereydi. Fakat bu dine bir takım bidatler soktular. Bu bidatler şirke kadar vardı. Lat ve Uzla'nın, bunlar zamanında Eferâ Aytümül ve Uzla ayetinin Necm suresi 19'daki Lat ve Uzla'nın Lat ve Uzay gördüğüm ayetin tefsirinde i̇bn Abbas radıyallahu hanıma diyor ki Buhari'de. Bunlar diyor, hacılara yemek dağıtan, yiyecek veren, işte onların yiyeceklerini yağ bala bandırıp dağıtan, yani hayırlı ameller işleyen insanlardı diyor. Sonra bunların, e, yani salih kimselerdi. Hayırlarıyla meşhur olmuş, ile meşhur olmuş kimselerdi. Sonra bunların işte kabirleri ziyaretli haline getirildi. Öyle ki e, Lat ile Uza'nın kabirleri arasında sayı yapmayanın haccı batıldır şeklinde bir takım söylentiler oldu. Bunun üzerine allah Teala Bakara suresindeki şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın Şiar. şiarlarındandır. Ayetini indirdi diyor. Bu görüşü reddetmek için. Ya hac var. Hac var. Ama öyle bir batıl bir inanış, delilsiz bir inanış çıkmış. Bu salih zatların kabirlerini sayetmedikçe hac geçerisiz oluyor. Şimdi... Ee, bazı yanlış anlamalar var, yanlış aktarmalar var ve o yüzden e, şirk koşan bazı insanlar üzerlerine şirkten sakındırıldığı zaman bunlar hiç üzerlerine alınmazlar. Zannediliyor ki Arap müşrikleri putların önüne gidiyorlar, secde ediyorlardı. Öyle değil. Onların şirki, bunların Allah katında bir takım mertebeler sahibi oldukları, kendilerinin günahkar oldukları için Allah'a direkt ulaşamayacakları, arada vesile, aracı kılmalarının gerektiğini, onların mertebeleriyle, hatta bir grup, <gülüyor> müşriklerden bir grup, Arap müşriklerinden bir grup, meleklerin kendileriyle Allah arasında şefaatçi olması için onlara aracı kıldıklarını söylüyor. Söylüyorlardı, iddia ediyorlardı. Melekleri şirk koşurlardı Allah'a. Şimdi dua bir ibadettir. Hem de ibadetin özüdür, değil mi hadiste? İbadetin ilidir, özüdür. Dua bir ibadettir. Dua ne demektir? Çağırmak, seslenmek. Yakarış. Yakarış. Her neyse artık. Manevi bir yardım, manevi bir yardım istemek yalnız Allah'tan yapılır. Çünkü bu bir ibadettir. Başka birisinden yapılırsa bu, şirk gündeme gelir. Ama Huzeyfe işte şuradan bana bir su ver desem, ben senden yardım istiyorum. Öyle değil mi? Evet. Ama bu şirk olmuyor. Neden? Çünkü bu senin yapabileceğin, senin uhdende olan bir şeydir. Ama manevi yardım istemek yalnızca Allah'tan yapılır. Beni Allah'a ulaştırmayı dilesek? Mesela, işte sen benim günahlarımı affet diyemem sana bir. Ben. Sen beni azaptan affet. kurtar diyemem. Beni hidayet et diyemem. Bana şefaat et Diyem. Burada diyemem. Himmet et. Himmet et diyemem. Şimdi, Allah'ın sana vermedi yetkileri senden isteyemem. Mesela, şöyle bir örnek veriyorlar. Son derece çirkin bir örnek ama onların nedense çok akıllarına yatıyor, hoşlarına gidiyor. Diyorlar ki, işte biz e, nasıl ki diyor, işte bir diyelim belediye başkanı. Ondan bir işimiz var. Araya aracı sokmalıkça kapısından giremiyoruz. Arz edemiyoruz halimizi. İşte bu veliler de böyledir diyor. Biz diyor günahkarız. Ama onlar bizim adınıza dua ederse öyle olur falan filan. Bir yanlış, ikinci bir yanlışı da getiriyor savunurken. Yani özr-ü beter derler ya. Allahü Teala'yı kapısının dışındakileri, dışında ne olduğunu bilmeyen bir kimseyle kıyas ediyorlar. Yani Allahü Teala senin derdini bilmiyor mu? Birisinin mi arz etmesi lazım bunu? Ama belediye başkanı bilmez senin derdi. O arz eder. Evet. allah Teala Teala'yı nasıl böyle kıyaslarsın? Zalim sultanlarla hem de. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim tek ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka her ilah edinileni, her ilah edinileni, reddetmeye la ilahe illallah Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna İsa aleyhisselam'da Allah'ın kulu resul ve Meryem'e ilka edilmiş kelimesi ve kendisinden bir ruh olduğuna tanıklık eder, cennetin ve cehennemin hak olduğunu kabul ederse Allah onu hangi amel üzere bulunursa bulunsun cennete sokar. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği biraz şey. Şimdi la ilahe illallah demek bir kimseyi Müslüman yapmaya yetmiyor. La ilahe illallah kelimesi. Huzeyfe sen ben, ben doktorum desen doktor olur musun sen? Olmamışım. Yani bu işin ilmi olması lazım sende. Sen nasıl ben doktor demekle doktor olmuyorsan la ilahe illallah'ı mücerret olarak dilde söylemekle de kişi Müslüman olmaz. Yaşantı Yani düşünsene bize mantıklı bir şekilde yani. Ateist bir kimse adamın temel akidesi allah Teala'nın varlığını inkar etmiyor. Adam ben ateistim ama Allah vardır diyor. Ateist mi adam? Şimdi ateistler de aslında e, Allah'a inkar etmiyor da Allah'a başka bir isim takıyor. Buna dua der. İşte yani. e, yıldız der, putperestler, bir başkası güneş der, ay der, yıldız der, neyse artık. Hani Allah'ın yoruşunu... ismini başka bir şeye takar ama Allah'ın inkar edemez. Başka bir şeye Allah'ın ismini verir, yani Allah'ın yetkilerini ona verir ama Allah'ı oradan kaldırmış olmaz yine. Ateist de dediğin gibi öyle yani. Yani. Sonuç Buna dua diyor. Sonuçta belli bir şart var. Yani. Onu gerçekleştirelim o bilhetsin ismini yani. Yine Itban radiyallahu anh rivayet et, şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. La ilahe illallah diyen ve bununla Allah'ın yüzünü yani Allah'ın veçini, Allah'ın rızasını talep eden kişiye Allah cehennemi haram kılmıştır. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah aleyhisselatü vesselam, şöyle buyurmaktadır. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi kendisiyle seni zikredeceğim, sana dua edeceğim bir şey öğret bana deyince Allah, ey Musa, la ilahe illallah de buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bütün kullarım bunu söylüyor deyince, Allah subhanahu, ey Musa, yedi kat gökler ve benim dışında orayı şenlendiren tüm varlıklar, melekleri artık neyse, ile yedi kat yerler bir kefeye, yani bütün bunların hepsi bir kefeye, la ilahe illallah, diğer bir kefeye konsa, la ilahe illallah ağır basar buyurdu. Ama biz bu, bu şekilde ağır bir sözü, sıradan dilimizde yabancı bir şarkıyı, nakaratını söyler gibi anlamadan söylüyoruz, çok mu? hafifçe heh, öyle oluyor. Ve böylelikle de hemen cennetik oluyor vereceğimizi zannediyoruz. Kişinin Müslüman bir coğrafyada dünyaya gelmiş olması onu Müslüman yapmaz. Din babadan oğla geçen bir şey değildir. Din babadan olan geçen bir şey değildir. Öyle olmuş olsaydı diğer peygamberlerin nesneleri yaşamış olurdu. Nerede bir şey almaz? Peki hocam şeyi şey soracağım ben size. Ya. Bu hani inen dinin de Allah'ın İslam. Evet. Şimdi Allah'ın dininde tek din İslamdır. Değil mi bunun yani? Allah'ın maalem bildiğim kadarıyla bu. Şimdi kıyamet gününe insanlar böyle yeniden harş edildiğinde. Şimdi yani sonuçta İslam öncesi de bir gerçek. İşte Musevi dini. İslam, İslam bütün peygamberlerin dinidir. Yani insanlar kategorilenirken böyle gruplara ayrılıyor ya işte. Yani orada işte Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar şeklinde bir ayrı mı yoksa Müslümanlar ve Yahudilere şekli. Yahudiler diye isim veren kim? Biziz. İnsanların insanların kendileri. Yani. Allah Teala müminler. Allah Teala onları kendi dillerinden anlatırken Yahudileri veristeyenler diye kullanır. Ama bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din İslam'dır. Bu dinden sapanlar başka isimler alırlar. Şimdi Hazreti İsa aleyhisselam yani İslam tebliğ etmek için Tabi. İslam tebliğ etti. Bu dinden ayrılan başka isim almıştır. Yahudi olmuştur, Yahudi ismini almıştır, Hristiyan ismini almıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kabul etmediği için. Yoksa şey değil yani, işte Hristiyanlık olarak gelip insanlar tarafından tarif edildiğinden dolayı işte İslam'ın gelişli hükmünü yitirmiş dinler değil yani din değil bunlar. Abi şu an e, Allah katında din İslam'dır diyor. Yani. Allah katında din İslam'dır. Onlarınki eee mecazen artık din deniyor onlara. Bu üç din İslam falan diyorlar nasıl oldu? Nasıl? nasıl yani? Şimdi bu cumadan hutbeden kaldırdılar. Hutbeden kaldırdıkları bu ayet. Bu ayet işte. Aslında bunu kaldırdılar onun yerine bir hadis Allah yeri Resulü Allah Resulü hutbeye bunu hiç koymamıştı ki onlar e, Şimdi hakkında. bu şöyle bir şey mesela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 hutbeden kaldırıldıklar bu ayet. Bu ayet işte. Aslında bunu kaldırdılar onun yerine bir Allah Resulü koydu. Allah Resulü hutbeye bunu hiç koymamıştı ki onlar. E... Kendi Şimdi bu şöyle bir şey. Mesela e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, ne yapmıştır? Sarar sarmıştır. Niçin sarmıştır? O anki örf öyleydi. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kavli olarak bunu emretseydi, tavsiye etseydi ne olacaktı? Bir ibadete dönüşecekti. Fıtri olan şeylerde asıl olan bunun örf oluşudur. Örfe göre oluşudur. Sarık İslami bir giysi değil aslında. Dinden değildir. Osmanlı bunu dinleştirdi. Bak Osmanlı bunu dinden bir parça haline getirdi. Sonra II. Mahmut geldi. Bir ıslahat yaptı. Fes giymeye başladı. Millet gavur sultan dedi ona. Yunanların giysisiydi çünkü fes. Gavur sultan dedi. Yani kendi şeyleriyle, kendi inisiyatifleriyle dine soktukları bir şeyi yine kendi inisiyatifleriyle e, dinden çıkardılar ve bu hale geldi. Sonra Atatürk'ün döneminde işte Fes'te iptal edilince e, bu sefer Fes'i savunmaya başladılar. İşte dini iyi bilmemek, dinin özünü kavramamak bu tür hatalara yol açıyor. Ya. Yani, ha, onların e, haklılık payları var ayrı mesele. Ama e, bu bir tuvalete gitmek gibidir. Tuvalete gitmek ibadet midir? Değil. Yemek içmek ibadet midir? Değil. Ama yemeği nasıl yiyecek? İbadete dönüşebilir. Sağ eline yemen Mesela. Bunun bir takım ve adapları vardır. Hadislerle gelen. O zaman ibadete dönüşür. Tuvalete dua ile gireceğim. Yani bunun gibi şeyler. Ama tuvalete gitmek ibadet değildir değil mi asıl itibariyle? Evet hocam. Biri çıkış sünnete Yani fıtri hasletler aslı asıl olan bu. Ama din, dine mesela e, dinlerde, bütün dinlerde bütün peygamberlere inanma kısası vardır değil mi? Yani bütün peygamberlerin tebliğ ettiği, bu İslam dininde Allah'a iman etmek, ve Allah'a iman etmenin zımnında Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman etmek, kitaplara iman etmektir. Bunlar da İslam'dır. Ondan sonra sen bundan nasıl satmış olursun? Yahudiler İsa Aleyhisselam'a iman etmediği için İslam'dan çıktılar. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Ta ki Peygamber Efendimiz gelinceye kadar Müslümandı Hristiyanlar. Ama Peygamber Efendimiz gelince ona iman etmedikleri için onlar Müslümanlıktan çıkmış oldular bu sefer. Peygamber'e iman ederek kalanlar İslam dini üzerinde kalmaya devam ettiler. O yüzden Allah katında din İslam'dır ve İslam bütün peygamberlerin dindir dediği zaman e biz de İsa'ya inanıyoruz, biz de İsa Peygamber'in dinindeyiz, madem bütün peygamberlerin din İslam dediklerinde bu ayetlerin nasiplerini Allah'a iman etmediği için İslam'dan çıktılar. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Hristiyanlar o zaman Müslümandı. Ta ki Peygamber Efendimiz gelinceye kadar Müslümandı Hristiyanlar.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 İslam sizin dininiz, İslam der ki bütün peygamberlere iman edeceksin. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a iman etmiyorsun. Bu yüzden senin adın Heristan kardeş. Müslüman değil. Tirmizi'nin Hasan olduğunu söyleyerek naklettiği bir rüayette Enes radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle dediğini iştim. Yüce Allah "Ey Adem oğlu, isterse yeryüzünü dolduracak kadar günahlarla gelmiş ol." Eğer bana hiçbir şeyi şirk koşmadan karşıma çıkarsan, sana yeryüzü dolusunca ma mağfiretle bağışla gelirim buyurmuştur. Bak tevhidin burada önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. İstersen yeryüzü dolusu kadar günahla gelmiş o eğer Allah bana hiçbir şeyi ortak koşmamışsam buyuruyor, ben de o kadar mağfiretle geleceğim, affedici olacağım. İşte tevhid bu kadar önemli. Yüce Allah'ın fazlı ikram ve bağışları oldukça geniştir. Allah katında tevhid karşılığındaki sevabın bolluğu, anlaşılıyor burada. Sevapların yanı sıra tevhid günahlar içinde kefarettir. Ee, İslam kendisinden öncekini kesip atar. Yani kişi Müslüman olmakla, mesela sahabelerden, Amr Am bin As an e, Peygamber Efendimiz'e elini uzatmaktan çekiniyor. Ey Allah'ın Resulü ben kendimi çok günahkar hissediyorum. Yani e, o kadar çok kötülük işledim ki sana elimi uzatmaya yüzüm yok diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: "Ey Amr sen bin e, bilmiyor musun ki İslam kendisinden öncekileri silip atar." İşte tevhid şuurunda olmak da yani biz e, tevhid ehli olana günahlar hiçbir zarar vermez demiyoruz bak. Böyle bir şey anlaşılmaz. Her bir günah, tevhidi, imanı zedeleyemeye götüren şeylerdir. Ama Allah'ın huzuruna, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış olarak gelmek demek, bu günahlardan da sıyrılmış olmak gelmek, olarak gelmiş olmak demek. Yani gelişmiş de bu günahlar işlemiş olabilirsin. Ama Allah'ı her an birlemeye döneceksin. Tevhide döneceksin, tevhide döneceksin. Tevhidi çok iyi kavrayan insan, günaha derhal son veriyordu. Sahabe örneğinde olduğu gibi. Ama gaflete düştüğü anda günaha düşüyordu. Günahlardan dolayı e, tekfir edenler var. Ve tekfirciler hep Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir derler. Değil mi? Şimdi zina eden nedir? Günahkardır. İçki içen nedir? Günahkardır günahkardır. Rüşvet yiyen nedir? Günah. günahkardır. İçki içen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Kafir mi? Değil. Değil. Rüşvet yiyen Allah'ın indirdiğiyle mi hükmetmiş oluyor? Değil. Değil. Demek ki Allah Teala'nın muradını e, onlar güzel anlamıyor burada. Bir taraftan Allahu Teala ee, orada üç aşamada zikrediyor bir tarafta. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerini takenleridir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerini takenleridir. Evet, evet, evet. Bir ayet sonra da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların takenleridir buyuruyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin öyle bir boyutu vardır insanı dinden çıkarır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin öyle bir boyutu vardır insanı zalim yapar. Öyle bir boyutta vardır fasık Fas. yapar. Yani bu ayete dayanarak her önüne geleni tekbir etmek, işte oy verene kafir diyenler var, işte otobüse binip bilet alana, çünkü bilette de şey yazıyor, herhangi bir anlaşmazlık hususunda TC mahkemelerinin hakimliğini, mahkemesini kabul ediyorum şartı vardır, onu kabul etmiş oluyorsun, bu yüzden kafir oluyorsun diyor. Bir türlü türlü tekbir yollar var. Askere gidersen kafir olursun. Çocuğunu okula gönderirsen kafir olursun. Yani bunlar tamamen hakikatten boş sözler değil yalnız. Bunları da söyleyelim. Mesela, e, fakat biz şunu söylemiyoruz. Askere gitmek şirk. Bu söylenemez. Ne şirk? Allah'tan başkası adına yemin etmek şirk. E şirk öğret. Sen niye e, askere gitmekten bahsediyorsun? Allah'tan başkası adına yemin etmek şirktir. Askere gitmek değil. Askerde yemin edilmiyor ki sadece. Yani. Sen bunu yaparsan, sen onu askerlikten sakındırmış olursun. Şirkten değil. O zaman o askere gitmez ama ömür boyunca şirkin içine düşer. Türlü türlü. Eğer şirki öğretmesin. Şimdi işte okulda nedir? İstiklal marşı karşısında saygı duruşu. Bu şirktir. Bayrak karşısında saygı duruşu. İster Amerika'nın bayrağı olsun, ister üzerinde tevhid bayrağı olsun. Fark etmez. Ants okutuluyor çocuklara. Bunlardan sen mesulsün. Çocuğunu güzelce yetiştireceksin. O okula gidecek. Başını açmayacak kız çocuksa ve bu şirk unsurlardan hiçbirisine bulaşmayacak. Ve bu davranışıyla da başkalarına da örnek olacak. Hayatıyla, yaşantısıyla tevhidi tebliğ etmiş olacak. Belki bunda e, kendisini feda etmesi gerekebilir. Hindistan'da bir örnek var. İngiliz hükümeti Arapça ezanı yasaklıyor. Müezzin çıkıyor. Arapça ezan okuyor. Tak vuruyorlar, indiriyorlar onu. Arkasından bir kişi daha. Vuruyorlar, indiriyorlar. Beşe çıkıyor bu. Sonra halk ayaklanıyor. Komşu köylerden duyan geliyor. Bakıyor ki bu ayaklanmalar karşısında yapacakları bir şey yok. Geri adım atıyorlar. Ama bizde nasıl yapılıyor? Hükümetin e, Müslümanlara zulüm içeren bir... Faaliyeti olduğu zaman iki meydanda bağırıp çağırmayı en büyük şey zannediyorlar. Bu çare değil ki. Bu ahmakların yoludur. Erkeklerin yolu nedir? Ha onlar Kur'an kursunu mu kapattı? Sen evini birer Kur'an medresesi haline getireceksin. Adam elli yaşına gelmiş. Kur'an okumayı bilmiyor. Çıkıyor orada meydanda bağırıyor. Yahu Kur'an kursunu kapatmak demek... Sen aynı şeyi yapmıştın hayatında, Kur'an'ı kapatmışsın hayatına. Orada bağırmanın ne anlamı var? Buna nasıl mücadele edilir? Ha, e, basarsın mealleri ki bunu yapıyorlar elhamdülillah. E, hatta 1 milyona, 500 bin liraya kadar toplu alımlarda O cüz'i miktarda artık kimin ne kadar gücü yetiyorsa dağıtırsın onu. İnsanların Kur'an'la tanışmasını sağlarsın. Akıllıcası budur. Başörtüsünü mü yasaklıyor? Ben açmıyorum diyeceksin. Bu benim inancımın gereği. Kafir bunun farkında. Niye köylerdeki kadınların başını açmaya uğraşmıyor? İhtiyar kadından. Hatta diyor ya, benim anam da başörtülüyor canım. Niye onunla uğraşmıyorsunuz o zaman? Niye gençlerle uğraşıyoruz Çünkü o şuurlu yapıyor. Ama öbürü şuurlu yapmıyor. Öyle köylerde başı kapalı insanlar vardır, şehre gelince bakmışsın, başını açmış geziyor. Niye? Allah için kapatmıyor. Avrupa'da Avrupa'da yaşayan insanlar var, bazı tanrıklar var. İçki içerler bunlar, hatta zina ederler. Ama domuz deyince acayip uzak dururlar. Niye domuza özellikle böyle bir tepki koyuyorsun? Onu haram kılan, onu da haram kıldı. He, adet olarak bilinçaltına yerleşen şeyler Dinden zannedilmiş. Abi. Eğer Allah'ın haram kıldığı için onu yapıyorsan onu da yapmaman lazım. Abi pey gerek yok ki ya. ya Türkiye, Türkiye'de de öyle. İçki içemiyor adamın önüne Domuz etini koyuyor ya. Abi o biz sevmiş kafirimiz evet. ya falan. Ciddi yani bu böyledir halbuki, abi. Halbuki domuz Aynen. yemekle o kafir olmaz. İçki içtiğiyle günahkar nasıl büyük günahkar oluyorsa aynı büyük günaha düşmüş yani. olur. Toplum bilinçsiz abi. Bizim bir arkadaşlar işte, anlatıyor. Bir gün İncil'de, Osmanlı Camii'nden çıkmadan gidiyor, sağlar Yaşlı bir tane amcanın biri gelmiş bu yanına. Çocuk şey, doğulu, ağır, doğu, ve bir kardeşimiz. Şafii mezhebi. Evet. İşte hepimiz biliyoruz zaten, namaz, kılıç şekil itibariyle biraz farklı böyle. Yaşlı bir amca böyle sevecenli bir şeydi işte de. Gelmiş bunun yanına şey yapmış, oğlum demiş, sen niye böyle namaz kıyasın, hani senin namaz kılış şeklin farklı falan. Tutucuğun şey diyor işte, diyor ben şafiyim diyor, Hadi kusura bakma diyor, ya, seni Müslüman zannetmiştim diyor. diyor, şey yapıyor adam basıyor gidiyor, yani toplum mu halde abi. Evet. Geçen Eyüp amcamlarla da geçti, yani düşün artık ümmet bu durumda ya. O yüzden, doğal yani. İşte evet. İçkiyi böyle ne bileyim, bir bak görüp de. Son zeytini dinden çıkarıcı bunu soruyor. Ubade bin Samit ile Itban radıyallahu anh'ın hadisleri <gülüyor> ve sonraki rivayetleri birleştirildiğinde az önce okuduğumuz La ilahe illallah sözünün anlamı senin için iyice açıklığa kavuşur ve yanılgıya düşen mağrurlar hatasını açıkça anlarsın. Itban radıyallahu anh'ın hadisindeki şart üzerinde durulması gereken hususlardandır. Itban radıyallahu anh'ın hadisini ne diyordu? La ilahe illallah diye ve bununla Allah'ın rızasını talep eden kişiye, Allah'ın veçhini talep eden kişiye Allah cehennemi haram kılmıştır. La ilahe illallah'ın fazleti hakkındaki uyarıya peygamberlerin de ihtiyaç duydukları. Üzerinde düşünmesi gereken şeylerden bir diğeri de La ilahe illallah kelimesi bütün yaratılmışlara daha ağır olmasına rağmen birçok insanın terazisinde hafif gelecektir. Bazı insanların terazisinde bu söz hafif gelecektir. Yerlerin de gökler gibi yedi kat olduğunun bildirilmesi var burada. Yedi kat gökler ve yedi kat yer diyor. Onların yani göklerin varlıklar ile melekler ile şenlendirilmiş olması, eşarilerin benimsediğinin aksine ilahi sıfatların kabul edilmesi, Enes radıyallahu anh'ın hadisi kavrandığı takdirde Itban radıyallahu anh'ın hadisindeki ''La ilahe illallah'' diyen ve bununla Allah'ın yüzünü talep eden kişiye Allah'ın cehennemi haram kılmıştır sözünden şirkin terk edilmesinin kelime-i tevhidin dille söylenilmesi olmadığı anlaşılmış olur. İsa ve Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve rasul olduklarını birlikte zikredilmesi üzerinde düşünülmelidir. İsa aleyhisselam hususi olarak yüce Allah'ın kelimesi olarak anılmıştır. Yine İsa Aleyhisselam'ın Allah'tan bir ruh olduğu, cennete ve cehenneme iman etmenin fazileti, Allah onu hangi amel üzerinde bulunursa bulunsun, cennete sokar sözünün kavranılması, ahiretteki amel terazisi, mizanın iki kefesi bulunduğu, bir kefesine yedi kat gökler ve içindekiler ve semadakiler konsa deniliyor ya, demek ki iki kefesi varmış. Yüce Allah hakkında vechinin yani yüzünün bulunduğunun öğrenilmesi. Allah'ın yüzü vardır ama mahlukata benzemez. Allah kendi aklımda nasıl murad etmişse öyledir deyip iman etmemiz düşer bize. Allah semadadır ama e, nasıl bildirdiyse öyledir. Hiçbir mahlukata benzetmeyiz onu. Allah'ın eli vardır. Biz buna işte buradan kast, kudret elidir gibi yorumlara gitmeyiz. Olduğu gibi iman ederiz. Bir önceki konuda Az önceki okuduğumuz bölümde tevhidin vücubundan, gerekliliğinden bahsedilmiş, bütün kullar tarafından gerçekleştirilmesi gereken en önemli farz olduğu ifade edilmiştir. Burada da tevhidin fazileti konu edilmektedir. Tevhidin fazileti sağladığı övgüye değer etkiler ve güzel sonuçlardır. Tevhidin sağladığı güzel etkileri sağlayan ve onun gibi çeşitli faziletleri bulunan başka hiçbir şey yoktur. Dünyanın da ahiretinde hayrı tevhid ile gelen semere ve faziletlere bağlıdır. Tevhid, yani genel olarak faziletlerinden bahsetmek gerekse dünya ve ahiret sıkıntılarının giderilmesi, cezalarının defedilmesi için en büyük sebeptir. En büyük faydalarından birisi kalpte bir hardal tanesi ağırlınca dahi bunsa bu tevhid, cehennemde ebedi kalmayı engellemesidir. Şayet kalbe mükemmel olarak yerleşmişse cehenneme kesinlikle girilmemesine sebeptir. Dünya ve ahirette sahibinin mükemmel bir hidayet ve eksiksiz bir güven içinde bulunmasını temin eder. Dünya ve ahirette. Allah'ın rıza ve sevabını kazanmaya yönelik tek sebeptir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ile en fazla sevinen insan kalpten samimi bir şekilde la ilahe illallah diyen kimsedir. En büyük faziletlerinden birisi de gizli ya da açık, sözlü ya da fiili her türlü amelin kabul edilebilirliğinin, mükemmelliğinin ve sevap kazandırmasının tevhide bağlı olmasıdır. Bunun gibi ...faziletleri, faydaları... ...çok. İşin esası, olmazsa olmazı... ...tevhid. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu... Hmm. ...selavat getirirken... Hmm. ...Allahüme sallallahu seyyidina... ...seyyidina'nın... ...bir şey var mı? Sakıncası var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...kendisine nasıl salavat edileceğini... ...getirileceğini öğretmiştir. Hiçbirisinde... ...seyyidina diye bir ibare yok. Aleyhisselatü Vesselam. Şey, Aleyhisselatü Vesselam yeterli mi? Aleyhisselatü Vesselam derken Allah'ın salatü e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mesela ismi geçince yani ismi geçince işte dersin ama ben salavat çekmek istiyorum diye Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam dersen zamir yerini bulmaz. Yani i̇şte kime... sal Allahümme salli ala Muhammedin ve ala aleyhi ve ve sellim şeklindeki Allahümme salli aleyhi ve sellim Allahümme salli ala Muhammedin ve aleyhi ve sellim gibi. E, salat ve selam e, Muhammed ismiyle birlikte almak gerekir. Ondan sonra e, Seyyidina kelimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cemaatin sahibesinden bir cemaatin yanına gidiyor. Ve onlar işte bizim Seyyidimiz, Seyyidina, en kutsal kabımız işte şöylemiz böylemiz diye övmeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki e, ne söyleyecekseniz muradınızı söyleyin diyor. Şeytan sizi saptırıp durmasın buyuruyor. Bu sözü başka bir hadisinde de seyid ancak Allah'tır. Bana seyidine demeyiniz diyor. Bir başka şeyde efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın e, şöyle buyurduğunu görüyoruz. Şüphesiz ben kıyamet günde Adem oğlunun seyidiyim, efendisiyim. buyuruyor. Ama ibadet lafızlarında yani salavatlarda ibadet lafızlarında hı, değişiklik şey, yapmak hı. caiz değildir. Peygamber Efendimiz kendisine salavatın nasıl yapılacağını öğretmiştir. No, no, Allah şey, bu bu ne kadar niye bu kadar önemli? Birincisi Bera bin Azib radiyallahu anh, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sayı müslümde gelir bu. Tirmizide de geçer. Bana diyor gece yatarken okumam için bir dua öğretti diyor. İşte duayı okuyor. Benden tekrar etmemi istedi. Ben de tekrar ederken ve, ve Resulüke Erselte dedim. Nasıl? Peygamber Efendimiz göğsüme vurdu şöyle, omzuma vurdu. Ben Ve Resulüke Erselte dedim. Ve Resulüke Erselte demedim buyurdu diyor. Halbuki bu iki kelime aynı manaya eden iki kelimedir. Ama Peygamber böylesi bir resim. değişikliğe bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam razı olmuyor. Yani ibadet Allah tarafından konulur. Bunda kulların değişikliğe gitmesi caiz değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Sadakallahu'l-Azim demek yaygınlaşmıştır. Öyle hale gelmiştir ki e, Sadakallahu'l-Azim cümlesi Kur'an'dan bir ayet gibi okunmaya başlamış. Terk ettiği zaman insan sanki kendini günahkar hissediyor. Böyle bir bidat olmuş bu. Yok Kur'an-ı Kerim'den sonra söylenmiyorum yani. O bidattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, hiçbir zaman bunu yapmamıştır ve tavsiyede böyle bir tavsiyede yok. Duaların arkasına okudukları subhanallah Rabbim, Rabbim, Rizzat ama yazık. Yok. O da mı yok? yok. Bir daha yani, yani. Zülcelal, Zülkemali, Zülbudredi bunlar da yok değil mi? Tespih çekmemiş mi? Çekmemiş tesbih mi? Zülcelal tesbih derken de... Subhanallah demesi mi? Evet. Ha, o Subhanallah demiştir. Bunlar ya da yakandı, tesbittir. Allah ama Allah tesbih var. denilen alete gelince İbn-i Mesud Radiyallahu anh'ın ee, Onlara rivayet edildiği gibi gördüğü yerde bunları parçalarda diyor. Peygamber Efendimiz tesbihi e, sağ ellerin, sağ elinin parmak boğumlarıyla yapardı diyor. Ve bu parmaklarında kıyamet gününde şahitlik edeceğini söylerdi buyuruyor. Tesbih yaptığın zaman, tesbih kullandığın zaman ne oluyor? Bu sünnet ortadan kalkıyor. Arkadaşlar şöyle buyurun. E, lafa daldık bu arada. Yavaş. Peki sevgili abi. bir de şey var Yiyelim ya, şimdi farz namazını kıldıktan sonra, şey diyoruz ya, Allahümme enteselam ve minke selam ve varek tiyazel celalü evet. ve l-kismur. Bunun anlamı ne? Hep diyoruz ama. Allah'ım sen selamsın, enteselam ve minke selam, selam sendendir, selamet yani sendendir. Tebarek de ya azel celalü ve ikram Ey Celal ve ikram sahibi olan sen pek e, yücesin. Seni yüceltirim yani o manada. Bu öğretilmiş bir zikirdir. Ve bunları e, kişi ferdi olarak söyler. Yani müezzin söyletmez bunu. Yani normalde müezzin söyletiyor namazı. Normalde arada. müezzin söyletiyor ama e, bunların böyle söyletilir hale getirilmesi. Çünkü evet, ferdi olduğuna dahil hatta Hazreti Hatice annemiz de Dua etmiş yani Allah'a. Allah'tan selam geliyor. Hazreti Hatice annemize. O da nasıl karşılık vereceğini bilemiyor. Bunu söylüyor. Allahümme enteselam, emin keselam, tebarik ya da celalü ve ikram. Öyle bir rivayet sayabilirim ama aslında bilmiyorum. Peki bilmiyorum. bunu sünnetin arkasına söyledin ne olur? Bir sakıncası var mı? Yok. Gidim et öyle ya. Değil mi hocam? Ben Sünnet'e de söylüyorum, farzda da söylüyorum yani. Şimdi farzda diyorlar ya. Ben her namazın sonunda söylüyorum bunu. Yok yani bunda bir e, yasaklık yok. Söylese boşu söyler <gülüyor> şu var işte. Peygamber Efendimiz'i duaya katmanın ne sakıncası var? Yani Yarabbi Efendimiz'in bir suyu hürmetine şu sıkıntımızı gidermenin falan fıstık. Öyle diyene ne gereği var diyeceksin? Yani, yani sahabeler sahabeler bunu yapmamış. Onlar böyle dua etmiştir. Eksik mi dua ettiler bunlar? Bunu katmanın ne gereği var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabenin yapmadığı bir şeyden yasaklıyor. Ebu Davud'un rivayet etti Ahmet bin Hanbeli rivayet ediyor bunu. İrbaz bin Sariye Radya'dan Sizden yaşayacak olanlar diyor, pek çok ihtilaflar görecektir diyor. Sizden kim bu zamana erişirse benim sünnetime ve râj tâlifelerin sünnetini azı dışı ile sarılır gibi tutunur gibi sarılsın diyor. Şüphesiz dinde çıkan, dinde sonradan çıkan şey her şey bidattir ve her bidatte sapıklıktır buyuruyor. Diğer bir rivayet metninde her sapıklıkta edilir ilavesi de var. Dinde sonradan çıkan şey sapıktır her şey. Hadislerde hep böyle geliyor. Ben yedim ağabey canım. Canım etrafış. Hadi fahalı de ondan da, bana şey yeterli Normalde İyi <gülüyor> <gülüyor> yedim.